Soru-Cevap Hazırlayan ve sunan Eczacı Gülcemin Kılıç Radyo Havan'dan herkese merhaba. Yeni bir soru-cevap programıyla sizlerle tekrar birlikteyiz. Sunucunuz ben Eczacı Gülcemin Kılıç, sizlerle birlikteyim. Sorularınız için kiliç.ieo.org.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bugünün sorusu Yeşil, kırmızı ve mor reçetelerin teslimi Serbest eczanelerden karşılanan yeşil, kırmızı ve mor reçeteler aylık olarak takip eden ayın 10'una kadar Örneğin Ekim ayının reçeteleri Kasım ayının 10'una kadar teslim edilmelidir. Elden veya posta kargo yolu ile düzenli olarak bağlı bulunduğunuz ilçe toplum sağlığı merkezine teslim edilmelidir. Bugünkü soru cevap programıyla sizlerle birlikteydik. Bir sonraki soru cevapta görüşmek üzere iyi çalışmalar. Soru cevap. Hazırlayan sunan eczacı Hüjnen Kılıç.